Hı hı. Ya böyle görülmemiş ki hani görevi her şeyi yapmalıyım. Bu benim görevim zaten mecbur yapacağım hı hı. şeklinde. Bu evet. tükenmişlik birbirini doğruyor değil mi evet, hocam? Evet.